ala ve ala Yolun uzunluğuna da sabretmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habbaba radıyallahu anhu "Fakat sizler acele ediyorsunuz." buyurmuştur. Acelecilik insanın yapısında vardır. Allahu Teala şöyle buyurur. "Zaten insan çok acelecidir. Acele etmek yaptığından çok bozmaya sebep olur." Bir şeyin zamanı gelmeden onun için acele etmek ondan mahrum olmaya yol açar. Bu fıkhi bir kuraldır. Nitekim olgunlaşmamış bir meyve koparıldığı zaman ne ondan yararlanılır ve ne de başkasının yararlanması için olgunlaşmaya bırakılır. Acele etmek kulu üzerinde bulunduğu haktan saptırması için şeytana kapı açar. Halbuki kul acele etmesiyle yoldan sapmış ve yolunu yitirmiş olduğu halde yolu kısalttığını sanır. Allahu Teala şöyle buyurur. Az kalsın sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile fitneye düşüreceklerdi. Ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık sen onlara mutlaka az bir şey meylettin gibiydin. <gülüyor> ve o takdirde biz sana mutlaka hayatında ölümünde iki kat acısını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Hak'tan acele etmek şeklinde vazgeçmek ve sapmak çoğu zaman kötülüğe bahane olan bir adettir. Bu aceleciliğin hikmet, siyaset ve davetin maslahatı gereği olduğunu söylemek bu bahanelere verilebilecek misallerdendir. Halbuki bütün bunlar şeytanın kendi dostlarına karşı kullandığı süsleme yollarından ibarettir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Şeytan onlara vaat ediyor, onları kuruntulara düşürüyor ancak aldatmak için vaatte bulunuyor. <gülüyor> Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene Yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkorlar. Bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar. Hakka uymanın ve sabretmenin yolu ne kadar uzun, yokuşları ne kadar çok ve ne kadar ıssız olursa olsun, zafere giden en kısa yol olduğunu Müslümanın bilmesi gerekir. Yolu kısa da olsa ve o yoldan gidenler zaferin yakın olduğunu da düşünseler, haktan sapmak ancak yenilgiye ve başarısızlığa götürür. Çünkü hakkın zıttı, kuruntulardan başka bir şey değildir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. ''İşte benim doğru yolum budur. Bu yola uyunuz. Sakın sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürecek yollara girmeyiniz.'' Evet. Şimdi normalde her yolun kendine göre bir uzunluğu var. Yolu uzun kılan şey ne? Yolu uzun kılan şey de yolun merhaleleridir. Öyle değil mi? Nasıl ki dünyadaki hiçbir iş, belli merhaleler olmadan bir kere de ol demekle olmuyor. Bu sadece Allah Azze ve Celle'ye kastdır. Vaida qada emran fe inna maykulu fe Bir şey istediği zaman ona sadece ol der o da olu verir. Lakin insanların kesinlikle böyle bir durumu söz konusu değildir. İnsanların hayatta yapmış oldukları her iş, ister dünyevi olsun ister ukravi olsun. Eğer uhrevi ise Allah tarafından konulmuş merhaleler. Eğer uhrevi değilse de insanlar tarafından tecrübeyle, vakayla konulmuş olan merhalelerin yerine getirilmesi lazım. Mesela bir bahçe ekildiğini düşünün. O bahçeyi ekmekteki gaye nedir? Meyve toplamaktır. Öyle değil mi? Bahçeyi ekmeden, ektikten sonra bahçeye bakmadan, bakarken o bahçeyle ilgilenmeden, onun suyunu, nöbetini, güneşini ayarlamadan insan o bahçeden meyve elde etmeyi isterse bu ne olur? Bu hamakat olur. Öyle değil mi? Veya o da bu merhaleleri atlayayım da bir an önce bu meyveyi elde edeyim diye kurnazlık yapmaya çalışırsa şeyhin dediği gibi men taaccale şeyen qabl ewanihü uqiba bi fıkı kaidesi gereği yani kim bir şeyin zamanı gelmeden onu elde etmeye çalışırsa ondan mahrum bırakılmak suretiyle ne yapar mahrum bırakılmak suretiyle ondan cezalandırılır men taaccale şeyen kabla ewanihü uqiba bi hurmanihü Tamam, onun için her Müslümanın da Allah'a giden yolda ister cihad olsun, ister davet olsun, ister ilim olsun, ister insanlara iyilik olsun hiç fark etmez, merhalelerinin mutlaka yerine gelmesi lazım. Çünkü insan fıtratı gereği acelecidir. Yapmış olduğu işin karşılığını bir an önce görmek ister. Ondan dolayı da yapmış olduğu merhaleleri atlayıp bir an önce meyveye ulaşmak ister. İşte bu meyveye ulaşmak istemede insan bazen farkına varmaz ama hem kendisinde yani yapmış olduğu bir akılsızlık olur, tecrübesizlik olur hem de insan aynı zamanda ne yapar? İnsan aynı zamanda ondan mahrum bırakılmak suretiyle insanın elinden o alınır. Niye? Meyve daha tam olgunlaşmadan o meyveyi koparırsan ne meyve tadı verir, öyle mi? Ne onu satabilirsin, ne de tekrardan yerine koyduğun zaman olgunlaşmasına fırsat olabilir. Çünkü o artık ne yapmıştır? Dalından kopmuştur. E bu ne olmuş oldu? Sen ondan mahrum oldun. Her ne kadar elinde meyve olmuş olsa da sen ondan mahrum bırakılmış oldun. İnsan da aceleci o zaman her insanın ne yapması lazım? Her insanın bunu düşünmesi lazım. Yani ben aceleciyim. Şeytan bana sürekli merhaleleri atlatmak için değişik yollarla vesvese verecek. Ben bu noktada uyanık olmalıyım ki sürekli canlı olmalıyım ki beynimi diri tutmalıyım ki şeytanın bu konudaki oyunlarına uymayayım. Bakın Allah azze ve celle burada bize bir tane örnek veriyor. Bu örnekte nedir? Bu örnekte şudur. İsra suresinde peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a yöneltilmiş bir hitap var. Şimdi Mekke'li müşrikler peygamber Aleyhissalatu vesselam'a birçok tekliflerde bulunuyorlar. Bazen diyorlar ki gel sen biraz bizim ilahlarımıza ibaret et. Biz seni ilahlarına ihbarat edelim. Yani hiç e, İslam'da düşünülemeyecek tekliflerde bulunuyorlar. Bazen Peygamber diyorlar ki sen fakir olanlarla berabersin. Biz bu fakir olanlarla aynı mecliste oturamayız. Mümkün değildir. Sen onları yanından gönder. Gel bizimle beraber otur. Biz senin şeyini öyle dinleyelim. Senin davetini öyle dinleyelim diyorlar. Bazen diyorlar ki Ey Muhammed gel hiçbir şey yapmasan bile bizim putlarımıza bir el sür. Öyle mi? Puta el sürmek insanı küfre götürmez. Yani ibadet kastıyla yapılmadığı müddetçe, tazim kastıyla yapılmadığı müddetçe puta el sürmek insanı yapmaz, insanı küfre götürmez. Sadece insan haram işlemiş olur. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam bu teklifler kendisine yapıldığı zaman biz Kur'an-ı Kerim'in e, inişinden onun bazen bu tekliflere kulak verdiğini anlıyoruz. Yani insan olaraktan, bir beşer olaraktan bazen Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu tür tekliflere ama ne için? Kendi nefsi için değil, İslam'ın maslahatı için. Bu tip tekliflere kulak verdiğini görüyoruz, öyle mi? Mesela ne gibi? Örneğin yanına bir tane müşriye din anlatırken, ama Peygamberimizin yanına geliyor, kör olan adam. Çok doğal olarak Peygamberimiz şöyle düşünüyor. Bu benimdir. Yani İbn-i Mümektum, benim kendi ashabımdır. Şu anda da onunla ilgilensem benimdir. İki saat sonra da onunla ilgilensem benimdir, öyle mi? Sonuçta Müslüman. Ama karşımdaki müşrik böyle değil. Yani ben şu anda bunu kaçırırsam bir daha anlatanma fırsatı bulamayabilirim. Ama şu anda anlatırsam iman etme ihtimali var. Allah ne yapıyor hemen? Allah Peygamber Vesselam'a çok keskin ayetlerini diyor. أَبَسَ وَتَوَلَّا أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّةً O yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Bakın 1400 senedir biz bunu, insanlar bunu ta'bud ediyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar ve bu Resulullah'tan söz ediyor. Yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Ne zaman? Ona ama geldiği zaman. Sen ne biliyorsun? Belki ama öğüt alacak olandır. Öyle mi? Yani sen karşımdaki öğüt alsın diye uğraşıyorsun. Belki senin karşındaki hiçbir şey anlamayacak. Tekrar küfrüne ısrar edecek. Lakin bu adama anlattın onu temizleyecek. Onu arındıracak. Onun için bir öğüt söz konusu olacak diye Allah Azze ve Celle. Veya diyor ki mesela وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Sen Rabbi seninle beraber, Rabbine dua edenlerle beraber sabret diyor Allah azze ve celle. Yani o müşrikler böyle tekliflerde bulundukları zaman Peygamber vesselam da insan olaraktan bazen onların tekliflerine kulak veriyor. Küfür olmayan, haram olmayan belki de. Hani maslahat icabı diyor ki ben şu anda bunlarla otursam konuşsam bunlar zaten benim mazhabımdır gibi. Bu önümüzdeki ayette de böyle bir şey. Yani yine bazı teklifler yapılmış. Peygamber Vesselam bu tekliflere e, olumlu bakmış ve Allah azze ve celle peygamber vesselam'a çok sert şeyler indirmiş, ayetler indirmiş. Şimdi ayetlere geçmeden önce ayetin konuyla bağlantısını onu anlamamız lazım. Çünkü burada bir acelecilik söz konusu. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a düşen sadece anlatmak. Kim öğüt alacak? Kim iman edecek? Kim hidayet bulacak? Burası onun işi değil. Peygamberimiz insanın fıtratında var olan acelecilik. Yani bir an önce iman etsinler duygusuyla onların şeylerine te, e, e, tekliflerine kulak veriyor. Başka bir sebepten ötürü değil. Bunu onu sevk eden amil ne? Etken ne? Acelecilik duygusu. Yani bir an önce diyor ki bu insanlar iman etsinler. İslam'ın masahati için, dinin masahati için Allah Azze ve Celle diyor ki وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا Neredeyse onlar sana vahyettiğimizden seni saptırıp bize iftira ettireceklerdi sana. Vahyettiğimizin dışında bir şey bize iftira ettireceklerdi ve o zaman onlar seni dost edineceklerdi. Yani sen onların o dediğinilerini yapsaydın seni dost edineceklerdi. Ve en sabbet nake, laqat kitta terkenu şey Biz seni sabit kılmasaydık ey Muhammed, sen neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. Yani biz senin kalbini o anda sabit kılmasak az bir şey meyledecektin. Ve iden la azak hayati ve zyafel o zaman biz seni dünyada da ahirette de kat kat azaba çarptıracaktık diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü vesselam burada onların bu tekliflerine kulak verirken ne için bunu yaptı? Acele duygusundan. Bir an önce iman etsinler diye öyle mi? Lakin şayet Allah onu sabit kılmasaydı onların o andaki artık teklifleri her neyse Peygamber buna kulak vermiş olsaydı bu acelecilik onu ne yapacaktı? İkisinden de mahrum bırakacaktı. Onları kurtarayım derken hem kendisini dünya azabına hem de kendisini ahiret azabına düşer edecekti öyle mi? O zaman aceleciliğin hangi şeyle olursa olsun, isimli olursa olsun aceleciliğin merhaleler yerine gelmeden acele etmenin hiçbir faydası yoktur. Bilakis ne yapar? İnsanı dünyada da ahirette de bundan ne yapar? İnsanı dünyada da ahirette de bundan ma mahrum bırakır. O sebepten ötürü bizler ister davetçi olalım, ister ilim adamı olalım, ister alim olalım. Bu acelecilik duygusunu merhalelere etki ettirmememiz lazım. Mesela ilim talebelerini düşünün, örneğin. Adamın içindeki duygu nedir? İçindeki duygu bir an önce alim olayım. Yani ilim okuyup da işte bir an önce dilimi düzgün öğreneyim, bir an önce vesaire diye. Bunu yaparken de ne yapar genelde talebe? Şimdi örneğin diyelim ki her ilim merhale merhaledir. Öyle değil mi? Birinci merhale, ikinci merhale, üçüncü merhale. Mesela misal olaraktan bir neyi ele alalım? Bir fıkı ele alalım veyahut da usul fıkhı ele alalım. Öyle mi? Bir adamın usulü fıkhı öğrenebilmesi için ne olursa olsun belli merhaleler vardır. Bunları gözetmesi gerekir. Bir, önce tarifleri ve tariflere birer örnek olabilecek bir kitabı hafız etmesi lazım. Öyle mi? Varakat mesela. İmam Cüveyni'nin yazmış olduğu varakat. Çok basit bir şerh ile bunu dinlemesi lazım. Akabine bu öğrenmiş olduklarının daha tafsilatlı bir şekilde örneklendirilmesi ve diğer konularla bağlantısını kurabilecek olan bir kitap okuması lazım. Öyle mi? Bu herhangi bir kitap olabilir. Yani asri muasır kitaplar da olabilir. Eski alimlerin yazdığı mesela Şirazi'nin Lümâide olabilir. İbn Kudâme'nin Ravdası da olabilir vesaire veya Ravda'nın şeyi olan bazı kısımları çıkarılmış ve basit notlarla neşredilmiş olan müzekkire kitabı da olabilir İmam Şâkirtî. Başka kitaplar da olabilir şart değil. Daha sonra Alimlerin kaideler etrafındaki ihtilafı bu ihtilafın Fur'a nasıl yansıdığına dair bir kitap okuması gerekir, öyle mi? Şimdi diyelim ki kendisine ders anlatan hoca birinci mevzuyu anlatırken bazen konu iyice anlaşılsın diye bazı örnekler verir. Mesela diyelim ki varakat okuyor daha birinci sıra, tarif öğrenecek bir de tarife bir tane örnek öğrenecek, öyle mi? Ama bazı mevzular tam anlaşılmaz, öğrenci de yeni olduğu için hoca ne yapar? Hoca tutar, öğrenciye 4-5 tane örnek verir veya bak çok önemli bir mevzudur orası, erken öğrenmesi gerekiyordur. Bak bu usuldeki ihtilaf, furuda buraya buraya buraya yansır. Şimdi bu talebeye şeytan gelir, yanına oturur. Der ki ya bu adam, sana bunun bir parçasını anlatmak yerine, her meseleyi sana böyle tafsilatıyla anlatsa, senin ömrün de yıllarında boşa gitmeyecek. Öyle mi? Bak anlıyorsun elhamdülillah ne güzel. Adam anlatıyor anlıyorsun. Bir kitap okutacak da, sonra bir kitap daha okutacak da, sonra bir kitap daha okutacak da almış ilmi tekeline senin yıllarını yiyor adam mesela. Talebe burada iki tür talebe olur. Bir, zaten yani e, çok da örneklerini de her yerde gördüğümüz talebe hem öğrenciyken hem ders verirken, ders alırken örneğini gördüğümüz bırakır gider. Bana bundan sonrası yeter. Ben bundan sonrasını kendim hallederim diye bırakır gider. Anlatabiliyor muyum? Hem öğrenmiş olduklarını elden kaçırır. Çünkü ilim terk edildiği anda biter. İlim ancak nedir? كسرة المتالعى ile müzakere ile farklı kitaplardaki bilgilerin bir araya gelmesi ile ilim insanın kafasında durur. Bıraktığı anda hem öğrenmiş oldukları gider hem de kendi başına yenisini öğrenemeyeceği için ya bu neymiş deyip zormuş veya da şöyle böyle yeni öğrenecekleri de elinden gider. Veya ikincisi nedir? kendinin yapması gerekeni yapmaz, üç seviye sonra, dört seviye sonra okuyacağı kitapları e, kurcalamaya çalışır. Hem meseleyi hakıyla anlamaz, yanlış öğrenir, eksik öğrenir. Hem de öğrenmesi gerekenden ne yapar? Mahrum olur. Neden? Çünkü birinci seviyede öğrenirsin, ikinci öğrendiğini ona bina edersin. Üçüncü öğrendiğini de o ikinci iki öğrendiğinin üzerine bina edersin. İlim kafana ne olmuş olur? İlim kafana güzel bir şekilde yerleşmiş olur. Bu mücahit için de böyledir, bu alim için de böyledir, bu davetçi için de, bu bir baba için de böyledir. Çocuklarına eğitim veren bir baba için de, bu iş yerinde işçileriyle muamele eden Müslüman bir patron için de böyledir. Her şeyin merhalesi vardır ve o merhaleler gözetilerekten yapılırsa, insan ondan aşamalı aşamalı belki geç olabilir ama akıbet itibariyle bakıldığı zaman kısa yoldan ne yapar? Şeyini alır. E, almak istediği meyveyi alır. Lakin acele eden adam hem ondan o anda mahrum olur hem de onun meyvesinden ne olur hem de onun meyvesinden mahrum olur. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Merhaleleri gözetmek lazım. Peki şeytanın biz ilim talebelerinin örneğini verdik birçoğumuz inşallah ilim talebesi olduğumuz için. Şeytanın bu konudaki en belirgin oyunu nedir? Ee, yani insana acele ettirip insanı ayağının kaydırma noktasında çevremizdeki birçok Müslümanda da gördüğümüz kendi nefislerimizde de gördüğümüz bir şey vardır. Bir oyunu vardır. Şeytan önce Müslümanın zihninde dini parçalara böler. Şeytan Müslümanın dinin şeyinde zihninde dini parçalara böler. Din asla parçalanabilecek bir şey değildir. Din merhale ayrı bir şeydir. Parçalara bölmek ayrı bir şeydir. Öyle değil mi? Merhale merhaleye bölmek bu sünnetullah'tır merhaleye bölmek zorundasın, merhale ne demektir? birini diğeri için merdiven görmek demektir, yani birbirinden koparmazsın merhaleleri lakin parçalara bölmek nedir? birini diğerinden bağımsız görürsün yani ikisi birbirinden farklıymış gibi şey yaparsın, farklıymış gibi görürsün sonra ne yapar? sonra insana iki şekilde yaklaşır bir, insana içinde olduğundan aldığı bütün ecirleri unutturur Sanki bütün ecir diğer merhalelerdeymiş gibi insana gösterir. Bu suretle insan hem yaptığından lezzet almamasını, hem de bir sonrakinden mahrum olmasını sağlar. Ve da insanı bir sonrakiyle avutur, insanın içinde olanı hakkıyla yerine getirmemeyi ona şey yapar, hayatında oluşturur. Bunu da inşallah ihsan bölümünde göreceğiz Allah nasip ederse. Yani ne demek bu anlattım? Bu anlattığım şu demek: İnsanoğlu, yapmış olduğu fiilden lezzet almadığı zaman o fiil insan için işkence olmaya başlar, öyle mi? İhlas zedelenir, İhlas kaybolur ve insan yapmış olduğundan hiçbir şey anlamaz. Şeytan da bunu bildiği için biz ihlas dersimizde ne demiştik? Şeytanın bir insana verebileceği en büyük zarar onun ihlasını zedelemesidir. Öyle mi? Zaten onu zedelede mi? Gerisine karışmasına gerek yok. Yeryüzünün en salih amellerini de yapsa, ihlas olmadığı için o amellerin Allah katında bir değeri yok çünkü. Onun için şeytan ne yapar? İnsanın gözünde dini parçalara böler. Mesela örnek veriyorum. İlim okumak, davet yapmak, cihad etmek, infak yapmak, işte hasta ziyaret etmek, Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek vesaire. İnsan hangi merhalededir diyelim? İnsan ilim okuyordur şu anda. Onun o anki görevi ümmetin içinde ilim eksikliğini gidermek için bu görevi yüklenmiştir üzerine. Şeytan sürekli insana diğer merhalelerdeki ecirleri hatırlatır. Sanki diğer merhaleleri yaparsa dört dörtlük bir müslüman olacak. Lakin içinde olduğu merhaleyi yaptığı zaman ne yapıyorsun ki sen hiçbir şey yapmıyorsun mesela? Dedirterekten insana buradan lezzet almamayı öğretir. E zaten insan bundan lezzet almadığı zaman diğerlerine de geçemeyeceği için hem bundan mahrum olacak hem de diğerlerinden zaten mahrum. Yani zaten yapamıyor zaten e, mahrum olacak bu adam. Veyahut ne yapar? Veyahut da diyelim biz dini kafamızda üç merhale böldük ve merhale merhale gidiyoruz. İkinci merhaleyi sürekli gözümüzün önüne getirir. Yani sanki biz ikinci merhaleyi yaptığımız zaman bütün sorun bitecek. Yani ikinci merhaleyi yaptığımız zaman bütün sıkıntılarımız bitecek. Tam Allah katında sevgili bir kul haline geleceğiz. Tam cenneti hak eden bir kul haline geleceğiz. Onun için ne yaparız sürekli? İkinci merhaleyle avunmaya başlarız. Ama içinde bize vacip olan şeylerden ne yaparız? Geri durarız. İçinde bize vacip olan şeylerden geri durduğumuz zaman işte bu acelecilik dürtüsü, yani bir an önce ikinciyi yapalım diye sen daha en senin için basit olan, Birinci aşama olanı yapmadan ikinci aşamayı yaptığın zaman zaten ikisinde de feşele uğrayacağın nedir? İkisinde de feşele uğrayacağın bir kesindir. Ondan dolayı Müslümanın ne yapması lazım? Müslüman hangi merhalede olursa olsun, içinde olmuş olduğu merhalede Allah hakkıyla kulluğunu yerine getirirse Allah'tan yine ecir alacağını, yine aynı şekilde Allah Azze ve ona kendi katında güzel bir şekilde muamele edeceğini bilip içinde olduğu halin hakkını vermesi lazım. Ne başka yerleri düşünüp, başka şeyleri düşünüp, başka amellerle ilgilenip, kendini içinde olduğu amelden mahrum bırakıp, hem de ondan mahrum bırakması gerekir. Ne de sanki kendi yaptığında ne varmış ki gibi. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum duygusuna kapılmaz çünkü Peygamberimiz ne diyor? La taḥqiran min al-maʿrūfī şey'an, wallāu an tālqa aḫāka bi wajhīn hiçbirini küçük görmeyin. İyiliğin hiçbirini ne yapmayınız, küçük görmeyiniz velev kardeşinizi güler yüzle karşılamak olsa bile, öyle mi? Yani iyiliğin küçüğü büyüğü olmaz, iyilik iyiliktir. İnsan içinde bulunduğu haldeki bütün iyilikleri gözünün önüne getirip Allah'a nasıl en güzel şekilde kulluk yapabileceğini düşünecek ve şeytanın bu oyunlarına ne yapacak? Şeytanın bu oyunlarına kalmayacak. Maalesef dediğim gibi bunda şeytan hangi amil, insanın fıtratında olan hangi özellikle bunu beceriyor? Acelecilik özelliğiyle, öyle mi? Çünkü insan aceleci. Bir önceki merhalelere atlayıp bir sonraki merhale gelmek istiyor. Şeytan da bunu kullanaraktan maalesef bu hem kendi nefsimizde hem de birçok kardeşimizde gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Doğal olarak adam ne bir sonraki merhaleyi yapabiliyor ne de içinde olduğu bundan lezzet alıyor. Yani dikkat ederseniz bu acelecik onu ikisinden de ediyor. Veyahut da bu merhaleyi bırakıp bir başka merhaleye kaçıyor. Bunun hakkını veremediği için Allah azze ve celle orada da onu rezil ediyor. İkisinden de birden ne olmuş oluyor? İkisinden de birden olmuş oluyor. Ve dediğimiz gibi bu şeytanın bizim acelecilik dürtümüzü kullanarak ulaşmış olduğu bir neticedir. Buna ne yapmamız lazım? Buna dikkat etmemiz lazım ki içinde olmuş olduğumuz her halde Allah'a kulluk edebilelim. Şu önceki dersimizde anlattığımız şeyi hiçbir zaman unutmayın. Ahlakta, seyirde, sülükte en önemli mertebe insanların gafil, kulluk mertebesidir. Eğer bir insan içinde olduğu her halde Allah'a hakkıyla kulluk etmeyi öğrenmişse bu adam bütün mertebeleri katetmiştir demektir. Niye? Çünkü kendini bu şekilde yetiştiren bir adam. Yani ben içinde olduğum her halde düşüneceğim, benim bu halde Allah'a en güzel hizmet etmemin yolu hangisidir? Diyen bir adam, bu mantığı yakalamış olan bir adam zaten buna hiçbir şey zarar vermez. Öyle değil mi? Cihada yollarsan en güzel mücahit olur. İlim okutursan en güzel alim olur. Cezaevine koyarsan en güzel abi olur, öyle mi? Davetçi yaparsan en güzel, ahlaklı, en yumuşak, en hikmetli sözle insanları çağıran bir davetçi olur. Elinden mal verirsen en güzel infak yapıp Müslümanların ihtiyaçlarını gideren olur. Kendisine bir görev verirsen işini dört dörtlük yapıp Müslümanların ihtiyaçlarını gideren bir adam olur. Kim? Bu mertebeyi yakalamış olan bir adam. Yani hiç aceleci olmayan, hilim sahibi olan ve her zaman düşünen, içinde bulunmuş olduğum bu günümde ben Allah'a en güzel nasıl kulluk edebilirim diyen ve bunun yollarını araştıran, sürekli bunu öğrenen, her bir sonraki gününü bir önceki gününe göre daha güzel yapan insanlar. Bunlar her halükarda Joker elemandırlar. Hem İslam için, hem Müslümanlar için, hem din için her yerde kullanılır. Her yerde Müslümanlara nedir? Faydalıdırlar. Ama öbür türlü aceleci olan, içinde bulunduğuyla yetinmeyen, sürekli bir sonrakini düşünüp hem bundan mahrum olan hem ondan mahrum olan insanlar da her yerde problemdirler. Yani içinde olmuş oldukları her durumda Müslümanlar için nedirler? Müslümanlar için problemdirler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim inşallah. İnsanların Hakk'ın davetinden yüz karşı da sabretmek gerekir. Allahu Teala şöyle buyurur. Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman edecek değildir. Yemin olsun ki biz size hakkı getirdik. Lakin çoğunuz haktan hoşlanmayanlardan. Hoşlanmayanlardansınız. Taraftarların azlığı endişesi, şeytanın insanı aldatmaya çalıştığı bir duygudur. Yapılan veya söylenen şey hak olsaydı insanların çoğu ona uyardı diyerek hakkın sahibini saptırmaya çalışır. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam için şöyle buyurur. Onunla beraber ancak çok az kişi iman etti. Allahu Teala Firavun'un Musa Aleyhisselam ve tabirleri için söylediklerini de şöyle belirtir. Bunlar gerçekten az bir tarifedir. Fakat onlar bizi kızdırıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur Kıyamet günü kimi peygamberler yalnız başlarına gelirler Allahu Teala kafirlerin gerekçelerini de şöyle bildirir Bir de bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur Bize azap edilecek de değildir dediler Oradan geçenler az olsa bile Hakkın yolundan ürkmemek gerekir Hak'tan sapanlar çok olmakla beraber Batılın yoluna aldanmamak gerekir Allah-u Teala şöyle buyurur. Nihayet o peygamberler ümitlerini kesip de kafirler de yalan söylediklerinin ortaya çıktığını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiş de dilediğimiz kurtuluşa erdirilmişti. Ama kafirler grubundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun ki onların kıssalarında olgun akıl sahipleri için bir ibret vardır. O uydurulan bir söz değildir. Fakat kendisinden önce olanları doğrulayıcı gerekli her şeyin açıklayıcısı, iman edecek bir topluluk için de hidayet ve rahmettir. Evet. Şimdi bu da ne? Bu da ayrı bir mesele. Ee, bu meselenin aslı ne? Bu meselenin aslı şu. Yani hakkın davetinden yüz çeviren insanlara karşı sabırlı olmak. Ne demek? Müslümanların azlığına, hakkı kabul edenlerin sayı olarak, yani ee, kemiyet olarak az olmalarına ne yapmak? Sabretmek gerekir. Şimdi bu zor bir şeydir. Neden dolayı bu zor bir şeydir? Bakın önce şöyle söyleyelim. Biz her zaman şunu biliyor muyuz? Şundan eminiz. Müslümanlar her zaman azdır. Tevhid ehli her zaman azdır. Müslümanların içinde de güzel Müslüman olanlar azdır. Öyle mi? Bu Kur'an-ı Kerim'de çok sabit, mukarar bir şey. Birçok peygamber gelmiştir. Allah Azze Allah'a davet yapmıştır. Tek başına Allah'ın yanına gitmiştir. Üç kişiyle gitmiştir. Bir rahat gitmiştir. Üç ile dokuz arası gitmiştir. Mesela bunlar herkes tarafından bilinen şeyler. Öyle mi? Lakin insanın fıtratında şöyle bir şey var. İnsan tekliği sevmez. Yani insan fıtratı gereği. Bakın insan paylaşmayı da sevmez. İnsan tekliği de sevmez. Bu insanın iki tane belirgin özelliği. Ne demek bu? Yani insan tek başına yaşamayı istemez. Çünkü sosyal bir varlıktır. Kendi gibi, kendi cinsinden olan insanlarla beraber yaşamayı ister. Ancak onlarla ünsiyet bulur. Ama insan paylaşmayı da istemez. O da ayrı bir insanın şeyindeki tezatlık. Yani o beraber yaşadığı insanlarla da hiçbir şeyini paylaşmak istemez. İnsanın kendi fıtratında, kendi cinsinden, mesela şimdi her birimiz bizim gibi inanan Müslümanları gördüğümüz zaman sevinmiyor muyuz? Bizim gibi İslam'ı yaşayan insanları gördüğümüz zaman sevinmiyor muyuz? Niye seviniyoruz? E mesela, çünkü bu insanın fıtratında var. Kendi cinsinden, ister fikri, ister bedeni, ister fiziki. Kendi cinsinden olan bir varlığı gördüğü zaman insan sevinir. Lakin bu Allah Azze ve Celle'nin bir de bir sünneti var. O da nedir? Her zaman hakkın taraftarlarının az olacağıdır. Öyle mi? İşte bu sebepten ötürü insan ne yapabilir? İnsan sabır gösteremeyip azlığa sabır gösteremeyip ne tür bir problem oluşturabilir? Bıkkınlık bir, iki başarısızlık duygusu. Biri bıkkınlık duygusu iki, başarısızlık duygusu. Neden? Çünkü kendi gibi inanan kendi gibi düşünen insanları kendi saflarına katamadığı zaman, onlarla beraber olamadığı zaman veya Allah'a giden yolda veya din için yapılan bir hizmette taraftarların sayı olarak az olması ister istemel adamı şöyle bir düşünceye sevk eder. Yani bir, biz e, başarısızız. Yapıyoruz yapıyoruz ama bir şey olmuyor. Yani bir türlü sayımız çoğalmıyor. E, i̇nsanoğlu hangi amelde başarısız olduğuna inandığı anda o ameli yapamaz. Yani yaparsa da yarım yamalak yapmaya başlar. o da bıkar insan. Yani yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum ama bir şey olmuyor. E gün içinde en basit bir örnek olaraktan mesela okumuş olduğumuz bir dersi bile on kere, on beş kere okuduğumuzda o dersi ezberleyemiyorsak, öyle değil mi? o da istediğimiz seviyeyi elde edemiyorsak kendimizi tembel görüp diğer bütün derslerimize etki ediyor bu. Öyle mi? Ondan da nefret ediyoruz artık. Atıyoruz bir kenara. Bak çok basit bir yani on, on beş dakikalık bir mesele bile hayatımıza nasıl etki e ediyor? E bu bir menheç meselesi. Bu bir topluluk meselesi, bu bir cemaat meselesi, bu bir dava meselesi. Yani adam iş yaparken, hizmet yaparken davaya yanındaki insanların azlığı, çok insanı iştirak edememesi insanı ister istemez. Bir, başarısızlık duygusuna. iki bıkkınlık duygusuna götürür. Peki bu hastalık kimlerde çok çabuk bir şekilde belirir? İki tür insanlarda. Bir, iman ettikten sonra din ile izzeti bulamayan insanlarda. İki, Hakkın ölçüsü yanında bozuk olan insanlarda, bir iman ettikten sonra dinin izzetini kendinde bulamayan insanlarda. Şimdi insan oğlu iman ettiği zaman öyle mi? Bu din kimin dini? Allah Azze ve Celle'nin dini. Allah Azze ve Celle'ne aziz olan. Allah aziz olduğu için hem Resulüne azizlik vermiştir, hem kendi dinine azizlik vermiştir. Eğer bir Müslüman iman ettikten sonra gerçekten izzetlendiğini daha öncenin cahiliye ve zillet olduğunun farkına varmışsa onun için sayının hiç önemi yoktur. Çünkü ona izzet veren şey nedir? Ona izzet veren şey dindir. Ve o teklik duygusunu da o izzet duygusu ortadan kaldırır. Yani tekliği sevmeme, teklikten insanın ürpermesi bu duyguyu ne kaldırır insandan? Başka bir şeyle bulmuş olduğu izzet kaldırır. Mesela örneğin günlük hayattan düşünün. Diyelim ki bir adam vardır, hiç kimse onu sevmiyordur. Kimse, Herkes ondan nefret ediyordur. Normalde bu bir insanın kaldırabileceği bir şey değil mesela. Nasıl adam bunu tatmin ediyor kendini mesela? Adam zenginliğiyle kendini tatmin ediyor. Yani parasının olması, o paradan elde etmiş olduğu izzet tabi bu izzet şey, e, hakkı manadaki bir izzet değil ha, yani mecaz manada söylüyorum. O paradan elde etmiş olduğu izzet, o fıtratındaki teklik duygusu, sevilmeme duygusunu kapatır götürür. Onunla teselli bulur, öyle mi? Müslüman da böyle, çokluğu seviyor. Sayıyı seviyor, her insanda olduğu gibi fıtratında. Lakin eğer din ile izzetlenmişse, dinin izzetini kendinde fark etmişse, yani iman ettikten sonra korkularından, ürpertilerinden, ürkekliğinden, dünyayı kale almamak seviyesine gelebilmişse, onun için sayının önemi yoktur. Neden? Çünkü o sayıyla bulacağı teselliyi dinde bulmuş olduğu izzette bulur. Öyle mi? Lakin dine erdikten sonra dinde izzeti bulamayan, din ile korkularını yenemeyen, din ile ürpertilerini yenemeyen, din ile dünyalıklara res çekemeyen, din ile insanın kalbini esaret altına almış şehvetlere hayır diyemeyen bir insan maalesef bunu hiçbir zaman ne yapamaz? Bunu yakalayamaz. Neden? Dinde o izzeti bulmadığı için kendi gibi düşünen insanların sayısında o izzeti aramaya başlar. Bu da olmadığı zaman zaten onun için ciddi bir problem olur. Nasıl? Ya bıkkınlık veyahut da başarısızlık duygusuna götürür. İki, Hakkın ölçüsü yanında bozuk olan insanlar. Ne demek? Biz daha önce ne demiştik? Sayı dinde hiçbir zaman hakkın ölçüsü değildir. Sayı dinde hiçbir zaman hakkın ölçüsü değildir. Nice zamanlar gelmiştir. Hak ehli tek olmuştur, batıl ehli milyon olmuştur. Bu batıl ehlini haklı, hak ehlini de batıl kılmamıştır. Öyleyse biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın yanında, dinin yanında Hakk'ın ölçüsü Hakk'ın bizzat kendisidir. Yani o insanların kitaba ve sünnete ne kadar uyduğudur. Rasulün getirdiğine ve Allah'ın getirdiğine ne kadar uyduğudur. Hakk'ın ölçüsü budur. Hakk'ın ölçüsü sayıya düştüğü zaman, yani çoksa haklıyız, azsak batılız veya azsak başarısızız, çoksa Za dönüştüğü zaman doğal olarak bu insan ne yapacaktır? Bu konuda problem yaşayacaktır ve buna sabredemeyecektir. Yani sürekli sayının çoğalmasını isteyecektir. E sayıda çoğalmıyor, adam o zaman bıkkınlık ve başarısızlık duygusuna hemen ne yapacaktır? Kapılacaktır. Lakin Müslüman olan, birçok peygamberin milyonlarca küfür ehlinin karşısında tek başına olduğunu bilen insan, tek başına da olsan cemaat nedir? مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكُ Sen tek başına da olsan cemaat, hakka muhafakat etmektir. Yoksa sayının neyi değildir? Sayının çokluğu değildir. Bu, belki bize mesela şey gelmeyebilir. Yani mesela bizim için böyle bir problem yok gibi görünebilir, yolun başında olan insanlara bu problem olmayabilir. Lakin ilerledikçe, yani bu bir önceki mevzuyla da alakalı bir mevzu, insan elde edilmesi gereken meyveleri de elde edemeyince, bu defa bu insan için ciddi sıkıntı olmaya başlıyor. Yani azlık, sayının çoğalmaması vesaire veya uta dengeli bir çoğalma. Yani şimdi çoğalma vardır, çok dengesiz bir çoğalma vardır. Bir de dengeli bir çoğalma vardır mesela, bu insanda problem oluşturmaya başlar sayının çok olmaması veya en kötüsü bu konuda birilerinin yol, yolun ortasında insanı bırakıp gitmesi. Yani insana belki de en kötü gelen şey birilerinin müftet olması mesela ki birçok insanda da bu görülüyor. Yani kendi dava arkadaşları, omuz omuzu olduğu insanlar yolun belli bir yerinden sonra bırakıp gittiği zaman, yüz çevirdiği zaman haktan insan ister istemez bir çöküyor psikolojik bir bunalıma. E düşüyor mesela ve ne yapıyor artık yani ne yaparsan yap işte bak yapıyorsun yapıyorsun bırak yeni insanları e, Müslüman olanlar mürtet oluyorlar düşüncesi insanda oluşmaya başlıyor Allah muhafaza Müslüman hemen aklına kimi getirecek Nuh aleyhisselamı getirecek öyle mi? 950 senelik bir çalışmanın ardına elde ettiği meyveleri düşünecek mesela öyle mi? Allah'ın huzuruna tek başına giden peygamberleri düşünecek Hz. İbrahim'in işte kendi hanımına bugün ben ve senden başka yeryüzünde bir Müslüman bilmiyorum sözünü getirecek mesela e, aklına. Öyle mi? Resulullah Aleyhissalatu vesselam birçok insanı yetiştirmesine rağmen savaşlarda kendi sahabesinin kendini bırakıp kaçmasını gözünün önüne getirecek. Mesela Tebuk gününde çok değerli ve kıymetli sahabelerin yolda yüz çevirdiğini, peygambere katılmadığını aklına getirecek mesela. Resulullah Aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra ona iman eden insanların birçoğunun dinden döndüğünü aklına getirecek. Sahabenin tek kaldıklarını aklına getirecek. Ama sahabene yapmadılar, bıkmadılar. Ne başarısızlık, ne bıkkınlık. Dediler ki tek başımıza da kalsak biz bu problemi çözeceğiz ve Allah azze ve celle o gün onları dinin izzeti yaptı. Öyle mi? Müslümanında bu şey de olması lazım. Çokluk hakkın ölçüsü değildir. Yüz çevirenler ister başlangıç olarak İster yolun ortasında yüz çevirenler, asla bize ne umutsuzluğa ne de başarısızlığa düşürmemeleri gerekir. Çünkü bu başarısızlık değildir. Resuller dahi o kadar çalışmanın ardına tek başlarına Allah'ın huzuruna ne yapmışlardır? Gitmişlerdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Okuyalım mı yoksa yeter mi? Okuyalım, bir tane daha okuyalım. Hak mensuplarının zayıflığı, fakirliği ve çaresizliklerine karşı da sabretmek gerekir. Bunlar peygamberlerin tabileridir ve üzerine zaferin indiği seçkin elleridir. Bunların yürekleri daha duyarlı ve Allahu Teala'ya yakınlıkları daha fazladır. Bunlar dünyadan ve süslerinden daha uzaktırlar. Fedakarlık yapmaya ve canlarını vermeye daha yakındırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Zayıflarınızdan başkasıyla mı yardım görüyorsunuz ve rızıklanıyorsunuz sanıyorsunuz? Allahü Teala Nuh aleyhisselam'ın kavminin gerekesi ile ilgili olarak onlardan şunu aktarır: onlar şöyle cevap verdiler. Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Yine allah Teala Mekkeli kafirlerin söylediklerini de şöyle belirtir. Şunu da söylediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? i̇bn Abbas'tan radiyallahu anhıma şöyle rivayet edilir. Bana Ebu Sufyan i̇bn Harb anlattı ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aramızda Hudeybiye anlaşmasının olduğu bir sırada Şam'a gitmiştim. Ben oradayken Hirakle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir mektup geldi. Mektubu Dihetül Kelbi getirmişti. Onu Busra emrine teslim etti. O da Rum kralı Hirakle ulaştırdı. Hirak peygamber olduğunu zanneden şu adamın kavminden buralarda birileri var mı diye sordu. Ona evet var dediler. Ve ben bir grup Kureyşli ile birlikte çağrıldım. Yanına girdik bizi önüne oturttu. Hirak, Ebu Sufyan'a şöyle sordu. Halkın zayıfları mı, eşrafı mı onlara uydular? Ebu Sufyan, zayıfları uydu dedi. Bunun üzerine Hirak şöyle cevap verdi. Peygamberlere onlar uyarlar. allah Teala şöyle buyurur. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek havasına uyan kimseye uyma. Ey Müslüman kardeşim, bilmelisin ki sana sunulan davetler hakkında o davetin tabirlerinin, servetlerin veya makamlarının çokluğuna göre karar verilmez. Sadece metot ve yolunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine uygunluğuna bakılarak karar verilir. Abdullah bin i Mesud radıyallahu anhu şöyle der, cemaat tek başına da olsan hakka, hakka uygun olanıdır. Metodun doğruluğunun anlaşılmasından sonra bakılması gereken sıfat davetin tabirlerinin hakka bağlılık derecelerinin ne seviyede olduğudur. Evet. Şimdi <gülüyor> normalde Allah Azze ve Celle'nin bir sünneti var e, kullarında. O da nedir? O da genelde peygamberler davet ile geldikleri zaman peygamberlere insanların zayıf olanlara tabi olurlar. Öyle mi? <gülüyor> Hem madde yönünden zayıf olanları hem de makam yönünden zayıf olanlara tabi olurlar. Niye? Sebebi nedir bunun? Bunun sebebi şudur. Çünkü din demek insanın borçlanması demektir. Din demek insanın boyun eğmesi demektir. Din demek insanın hayatını bir başkasının belirlediği kurallara göre tanzim etmesi demektir. Öyle değil mi? Din demek insanın kendi isteklerine, kendi şehvetlerine, kendi heva ve hevesine bir başkası için hiçbir karşılık beklemeden ne yapmasıdır? Cemurması demektir. İnsanlığın çoğu bunu kaldıramaz. İnsanlığın çoğu bunu kaldıramaz. Neden? Çünkü Peygamberlerin getirdikleri din insanlara şunu söylüyor. Sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur. Sadece bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolundunuz. Ne demek bu? Yani sizin nefsiniz, sizin hevanız ve ilahınız olamaz. Sizin kabile reisleriniz sizin ilahınız olamaz. Sizin kendinize seçtikleriniz sizin ilahınız olamaz. Sizin hayatınıza yön verecek kişiyi sizin seçme gibi bir özgürlüğünüz olamaz. Siz kalkarken, yatarken, kendiniz çalışıp, yorulup, alın teri döktüğünüz paranıza kadar bunu harcarken, siz bunu kafanıza göre harcayamazsınız. Allah nerede harcayın derse, orada harcarsınız. Neyi yiyin derse, onu yersiniz. Trilyonlarca param var, istediğimi alırım, hayır istediğini alamazsın. Haram olanları alamazsın diyordu insana. Öyle mi? Sen trilyonlarca paran olsa da haram olan şeyleri... İstediğimi yerim, hayır istediğini yemezsin. İstediğimi giyerim, hayır sen istediğini giyemezsin. Dediği için din, insanların çoğu da kendi hevasına, rahatına düşkün olduklarından ötürü Peygamberlerin davetini kabul etmeleri ne değildir? Mümkün değildir. Şimdi insan iki türlüdür. Bir, Dini kabul ettiği zaman kaybedeceği çok bir şey yoktur. Zaten zayıftır, zaten garibandır, zaten çokça böyle kendi heva ve hevesine, lüksüne göre yaşayan insanlardan değildir. Dini kabul etmesi, onun için çokça bir şey kaybetmesine sebebiyet vermez. Bir de dini kaybettiği zaman hayatı baştan sona değişecek yani ameli noktada hayatı baştan sona değişecek insanlar vardır. E elbette bu insanların dini kabul etmesi nedir? E, dini kabul etmeleri zordur. Neden? Yine fıtrattaki bir özellikten ötürü insan rahata düşkündür, insan zevklerine düşkündür, insan şehvetine nedir? Düşkündür. Bu sebepten ötürü genel itibarıyla peygamberlerin davetini kim kabul eder? Hem madde yönünden hem makam yönünden zayıf olan insanlar kabul ederler. E şimdi biz kendi kendimize şöyle bir düşünelim, yani hiç uzağa gitmemize gerek yok. Her insan, beraber olmuş olduğu, tabi olmuş olduğu insanların makam ve mal yönünden üstün olmasını istemez mi? Belli başlı seviyelere sahip olmasını istemez mi? Yani mesela şu anda toplumu düşünün, herhangi bir insan kızını verirken, yani bir sıradan işçi olan bir kızını istediği zaman insanların tavrı nasıldır? Bir de doktor istediği zaman insanların tavrı nasıldır? Oysa belki doktor, mesela örnek olarak söylüyorum, kızlarını aldatma ihtimali çok yüksektir kızı bırakıp gitme ihtimali ama bir işçi için bu sor, böyle bir şey söz konusu değil. Yani çok genel itibariyle yani konuşuyorum. Onu bağlayan bir takım örf vardır, adet vardır vesaire. Lakin insanların o içindeki makam duygusu, para duygusu, kuvvet duygusu insanları yanlış da olsa ne yapabiliyor? Tercihlerde farklı yerlere sevk edebiliyor. Ondan ötürü peygamberleri kabul ederken de insanlar böyle. Yani peygamberleri genelde kabul eden insanlar ne olmuş oluyorlar? Hem madde yönünden hem de makam yönünden zayıf insanlar oluyorlar. E bu doğal olarak neye sebebiyet verir? İmkansızlık demek, yani eşittir imkansızlık. Peygamberler ve peygamberlerin tabileri imkansızlık içerisinde yapmaları gereken şeylerini yaparlar? Yapmaları gereken şeyi yaparlar. Lakin burada aynı zamanda güzel bir şey doğar, tevekkül duygusu doğar, öyle mi? Ve ancak buna katlanabilecek olan insanlar sabır ehli olan insanlardır. Yani insan bir şeyleri yaparken, mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki burada siz ilim okuyorsunuz, öyle mi? Şimdi bir, önünüzde bilgisayar olsa, bir tuşla bastığınız zaman bütün malumatlar önünüze gelse, öyle mi? Bu nasıl böyle bir ilim okuma? Bir de işte kendin eline bir levha verilecek, o levhaya günlük derslerin yazdırılacak. Sonra sen onu sildiğin zaman ikinci bir levhan da yok. Yarınki dersi almak için bu levhayı sildiğinde onu ezberleyecektin, unuttun gitti. Daha bir daha öyle bir levhan yok çünkü elinde. Kimse bunu istemez. Bak biliyoruz ki bu daha kalıcı. Biliyoruz ki bunun etkisi daha e, insanın hayatında var. Lakin biz hangisini tercih ederiz? Biz rahat olanı tercih ederiz. Niye? Çünkü insan oğlu rahata düşkün olduğundan ötürü. Davette de böyle, İslami çalışmada da böyle, İslami hizmette de böyle. İnsan imkansızlıkla yapılanın, sabır duygusunu arttıracağını, ecri arttıracağını, insanı öncülerden kılacağını, mesela ecrini kat kat fazla yapacağını, tevekkül duygusunu oluşturacağını bilir. Ama nefsine hata düşkün olduğu için neyi ister? İmkan olanı ister, para olanı ister, makam olanı ister, buna meyleder. İşte buna sabretmek, yani bu imkansızlıkların zorluğuna zayıflarla beraber olmanın sıkıntılarına, maddi yönden, makam yönünden, keyfiyet yönünden, kemiyet yönünden zayıflığa ne yapmak? Sabretmek lazım. Aksi halde bu insanı ne yapar? Aksi halde bu insanı menhecinden saptırır. Öyle mi? Buna sabredemeyenler... Mesela örnek veriyorum. Şu anda diyelim hepimizin bildiği ve galibi kafir olan bir cemaat. Yani mesela bunlar diyelim kim? Hepimizin bildiği eğitim alanında ön plana çıkmış olan insanlar mesela. Niye bu insanlar küfre girdiler? Niye bu insanlar şirki tercih ettiler sizce? İmkan için. Öyle değil mi? Yediden yetmişe en basitinden en üstüne kadar olan adamı yanına aldığın zaman size adamın söylediği şey nedir? Müslümanların imkanlarının olması lazım. Müslümanlar eğitim alanında, teknoloji alanında, makam alanında mesela sen adama anlatıyorsun bak askerlik küfürdür diyorsun. Yani bu tağutun ordusunda askerlik yapmak insanı küfre sokar diyorsun. Adam sana cevap olarak ne diyor? Adam diyor ki ama Askeriyede Müslümanlar olmadığı zaman, işte bakanlıkta Müslümanlar olmadığı zaman, şurada Müslümanlar olmadığı zaman, burada Müslümanlar olmadığı zaman bu imkansızlıklarla biz ne yapabiliriz ki? diyor mesela. Ne düşürdü adamı şimdi bu şirke? Ne düşürdü adamı bu küfre? Bu zayıflığa ve imkansızlığa sabredememe, rahatı isteme, imkanı isteme vesaire vesaire. Ondan sonra birçok İslam için çalışan, gecesini gündüzünü İslam'a hizmete adayan insanlar bu noktayı yakalayamadıklarından ötürü ne yapmışlardır? Meneşlerinden sapmışlardır. Kimisi haramlara bulaşmıştır. Kimisi de bu sapmada nereye bulaşmıştır? Şirklere bulaşıp ne yapmıştır? Hem dünyasını hem de ahiretini mah etmiştir maalesef. Perişan etmiştir. Ondan dolayı Müslümanın neyi bilmesi lazım? Bu Allah'ın sünnetidir. Bunun ecri kat kat daha fazladır. Bu insanda tevekkül duygusunu oluşturur. İmkansızlıklar insanın kalbini Allah'a bağlar. İnsanı Allah'a kul yapar. İnsanın Allah'a karşı güven duygusunu arttırır ama öbürü böyle değildir. Öbürü insanı saptırır, kendi ilahlığını zannettirir. Ben yaptım, ben ettim, ben becerdim, ben başardım duygusuna getirir insanı. Veya bu konudaki sabırsızlık Allah muhafaza. İnsanın menhecinden, hak yoldan, müstakim yoldan ayrılmasına sebebiyet verebilir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı Müslümanın ne yapması lazım? İmkansızlıklara, zayıflara, zayıflıklara sabretmesi lazım ve Allah'a bu şekilde gitmesi lazım. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. Wa'akhiru dawana. Alhamdulillahiyallah. Rabbi